Çünkü kadim dostum Karagöz yaz saatilini kullanmak üzere izne çıkmıştı. Fakat gitmesiyle gelmesi bir oldu. Evet sevgili dinleyicilerimiz öyle oldu. Hatta olan oldu, paramıza oldu. Ya birader, sen şu işi başından bir anlat bize. Neden böyle oldu? Olan oldu birader, boş versen ya. Olmaz birader. Bizim başımızdan geçenler halkımıza ibret olsun. ...biz halkımızı uyaralım ki onlar da aynı hataya düşmesinler. Benim başıma gelen eşekten düşen karpuzun başına gelmemiştir hacivat. Ah ah! Anlat anlat, rahatlarsın. Ne rahatlaması? Aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor. Takma kafana. Her işte vardır bir hayır. Ona ne şüphe efendim. Biliyorsun iki aydır bizim hanımla yaz programı yapıyoruz. Biliyorum efendim, biliyorum. Dişinden, tırnağından arttırdıklarını biriktiriyorsun. Evet, dişimden, tırnağımdan, parmak aramdan ne arttırdığım varsa biriktirdim. Sonunda gideceğiniz tatil yerini buldunuz galiba değil mi? Evet. Gazeteye, internete her bir şeye bakıyorduk. Sonunda alternatif iki yer bulduk. Birisinin adı Şelale Hotel, diğeri Denize Sıfır Tatil Köyü. Hanımla çocuklar Şelale Hotele gidelim diyor. Ben diyorum Denize Sıfır Tatil Köyü'ne gidelim. Üstelik her şey dahilmiş bu tatil köyünde. Neyse sonunda benim dediğim oldu. Denize Sıfır Tatil Köyü'ne gittik. İyi olmuş. Hiç olmazsa denize sıfır. Değil. Ne? Kaldığımız tatil köyü denize sıfır değil. Denize yirmi kilometre. He, Hani denize sıfırdı? Adı oymuş. Ben de görevliye öyle dedim. Hani denize sıfırdı dedim. Adımız bu beyefendi dedi. Yani adımız yağmur tatil köyü olsa devamlı yağmur yağmasını mı isteyeceksiniz diyerek gereksiz bir espri yaptı. O zaman havuza girersiniz. Havuz bozukmuş. Onun için havuz kapalıydı. Havuz problemini böylece çözmüşler. Ama dediler ki odalarımızda jakuzi var. O da havuz gibi oraya girebilirsiniz. Var mıydı bari? Jakuzi dediği bizim küvet. O küvetten evde de var. Ne diye o kadar gideyim? Kara gözüm. Bari doğasıyla, havasıyla güzel miydi gittiğiniz yer? Vallahi güzel olması için hacivatım bütün iyi niyetimi kullandım. Ama bir güzelliğini göremedim. Bir defa şehir merkezi denizin neredeyse karşı tarafında. Yüzerek geçiyorsun karşı tarafa. Ya da deniz otobüsü var onunla gidiyorsun. Deniz otobüsü de maşallah fiyat olarak kendisini uçak zannediyor. Vah vah vah vah. Peki burası kaç yıldızlıymış? Eksi iki yıldızlı. Bir yıldızı falan yok birader. Ne yıldızı yahu? Tatil köyündeki tek yıldızlar gökyüzünde. ...en azından her şey dahil. Evet, eziyeti, cefası, her şeyi dahil. Nasıl? Hiçbir şey dahil değil birader. Zaten yemek çıkmıyor. Her şeyi kendin yapıyorsun. Kendin pişir, kendin ye usulüymüş. Hanımın başına ağrılar girdi. Çocuklar tutturdu gidelim diye. E siz de çıktınız. Çıkamıyoruz. Tatil köyü mü esir kampı mı belli değil. Çıkmak istersen en az bir haftalık masrafı vermen gerekiyormuş. Ne saçma. Zaten burası saçmalık üzerine kurulmuş bir yer. Sonunda bir haftalık parayı verdik çıktık. Her şey içinde olan tatilimiz... ...her şeyiyle burnumuzdan geldi senin anlayacağın. He. O zaman buradan çıkarılacak ders... İyice araştırmadan bir işe girmemek gerekir. Hayır efendim. Buradan çıkarılacak ders. Tatil tatil diye birbirinizin başını yemeyin. Önemli olan evinizde bile olsa ailenize vakit ayırmanız. Onlarla kıymetini bilerek mutlu zaman geçirmeniz. Hay yaşa Kara gözüm. bu arada haftaya ben de tatile çıkıyorum. Program sana emanet. Bizim kayınvalidenin yazlığı var. Oraya gidiyorum. Bir güzel yıl yorgunluğumu atayım şöyle. Oh güzelce dinleneyim diyorum. Ha, git birader git. Benim yerime de güzelce dinlen. Sensiz olur mu birader? Sizinkiler bizimkiler güzelce bir tatil yaparız. Ne dersin? Allah derim. Acıvadım sen ciddi misin ya? Tabii ciddiyim. Vay vay vay vay. Ama vay. her şey dahil değil ona göre. Aman hiçbir şey dahil olmasın. Dostumla ailemle beraber olayım yeter bana.